659. konu, Ebu Hüreyre'nin alçak gönüllülüğü, Salebe bin Ebi Malik şöyle anlatıyor, Ebu Hüreyre, Medine valisi Mervan'ın vekili bulunduğu sıralardan birinde sırtına bir yük odun almış Medine çarşısından geçiyordu, bir ara yolu darlaştırdığım için bana, ey İbni Ebi Malik, emir yol ver, diye bağırdı, ben de kendisine, buradan geçebilirsin, çekilmeme gerek yok, dedim, ancak o yine, senden emir yol yermeni istiyorum, dedi.